Şura Suresi: Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla, Hamim, Ayin, Sin, Qaf. O mutlak galip, o hüküm ve hikmet sahibi Allah sana da, senden evvelkilere de işte böyle vahyeder. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Onun şanı çok yüce, bürhani çok büyüktür. Gökler neredeyse tepelerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Yerdeki kimselerin de yarlıganmalarını istiyorlar. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah o çok yargayıcıdır, çok esirgeyicidir. Ondan başka veliler elinenlere gelince Allah onların üzerinde daima görüp gözetleyicidir. Sen Habibim onların üstünde bir vekil değilsin. Şehirlerin anası halkına ve etrafında bulunanlara gelecek tehlikeleri haber vermen için ve hakkında hiçbir şüphe bulunmayan o toplanma gününün dehşetiyle korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. Onlardan bir takımı cennette, bir takımı cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, Onları elbet bir tek ümmetle yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine sokar. Zalimlere gelince onların ne bir hamisi ne de başkaca bir yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başkasını dostlar mı edindiler? İşte Allah, asıl dost O'dur. Ölüleri O dirildir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Kafirlerle ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. İşte benim Rabbim, o hakim olan Allah'tır. Ben ancak ona güvenip dayandım. Her müşkülde ben yalnız ona dönerim. O gökleri ve yeri yaratandır. Size hem kendi cinsinizden eşler, hem davarlardan eşler yaptı. Sizi bu suretle Zürriyetlendirip üretiyor. Onun benzeri olmak böyle dursun. Benzeri gibisi dahi yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Kimi dilerse onun rızkını yayar. Dilediğin kini de kısar. Çünkü o her şeyi çok iyi bilendir. O dini doğru tutun. Onda tefirkaya düşmeyin diye aslı dinden hem Nuh'a tavsiye ettiğini hem sana vahye eylediğimizi, hem İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin içinde şeriat yaptı. Senin kendilerini davet etmekte olduğun bu şey müşriklerin üzerinde büyüdü, ağır geldi. Allah kimi dilerse buna onu seçip çeker. Ancak kendisine itaatla dönmekte olanları buna muvaffak eder. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden at verilmiş bir vadeye kadar bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında muhakkak hüküm verilmiş her şey olup bitirilmişti bile. Onlardan sonra kitaba mirasçı yapılanlar da Ondan mutlak küpeci bir tereddüt içindedirler. İşte bunun için sen Habibim, onları tevhide davet et. Emrolunduğun vech ile dosdoğru hareketle sebat kıl. Onların heva ve heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda icra adalet etmemle emrolundum. Allah. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amel ve hareketlerimiz bize, sizin amel ve hareketleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda hiçbir husumet yoktur. Allah hepimizi birlikte toplayacak dönüş ancak O'nadır. Allah'ın dini hakkında kendisine icabet edilen şeyin ardından hala münakaşa edenlerin öne sürecekleri bütün hüccetleri Arapları indinde boştur. Onların üzerlerine hem inatlarından dolayı bir gazap, hem küfürlerinden naşi kendilerine çetin bir azap vardır. Allah, hakkın ikamesine sebep olmak üzere tapları ve mizanı indirendir. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Buna inanmaz olanlar O'nun çabuk gelmesini isterler. İnananlar ise O'ndan korku içindedirler. Bilirler ki O şüphesiz Haktır. Gözünüzü açın ki o saat hakkında şüphelenip mücadele edenler her halde Haktan uzak bir sapıklık çukurundadırlar. Allah kullarına çok lütufkardır. Kimi dilerse O'nu rızıklandırır. O muradına hakim ve kavidir, yegane galiptir. Kim ahiret ekimi dilerse onun ekinini arttırırız. Kim de sade dünya ekimini isterse ona da yalnız bundan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri o fasit dinlerinden kendilerine şeriat çıkarıp yapan ortakları mı var? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı aralarında mutlaka dünyada icra edilmiş işleri bitirilmişti bile şüphesiz ki o zalimler için hakkı çetin bir azap vardır. Sen o zalimlerin dünyada işleyip kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamet gününde nasıl korkulara düçar olacaklarını ki bu kötülüklerin cezası o gün mutlaka onların başına gelecektir. Göreceksin. iman edip de iyi, iyi amel ve hareketlerde bulunanlar ise cennetlerin has bahçelerindedir. Rableri huzurunda ne dilerlerse hepsi onlarındır. İşte bu büyük haz-ı keremin ta kendisidir. İşte bu Allah'ın iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunan kullarına müjdelemekte olduğu saadettir. Habibim de ki, ben bu tebliğime karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükafat istemiyorum. Kim bir güzellik kazanırsa biz onun bu husustaki güzelliğini arttırırız. Çünkü Allah çok yargıayıcıdır. Güzel amellere karşı güzel sevap ve mükafat ile mukabele edicidir. Yoksa o Allah'a karşı bir yalan düzdü mü derler? Fakat eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, Allah batılı yaşatmaz, mahveder. Sözleriyle hakkı yerine getirir. Şüphesiz ki o kalplerde olan sırları dahi bilendir. O kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini tevbe ile bağışlayan, ne işlerseniz bilendir. İman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanların duasını icabet eder, onlara hazdu kereminden daha nicesini arttırır da, kafirlere gelince onlar içinde çok çetin bir azap vardır. Eğer Allah, bütün kullarına müsavat üzere bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki Aşkınlık ederler, azarlardı. Fakat o ne miktarı dilerse rızkı o kadar indirir. Şüphe yok ki o kulların her halinden hakkıyla haberdardır. Her şeyi Kemaliyle görendir. O insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indirmekte, rahmetini yaymakta olandır. O hakiki yar, her hamde seza vardır. Göklerin ve yerin ve bunlar içinde yayıp ürettiği canlıların yaratılışı O'nun ayetlerindendir. O, bütün bunları kıyamet gününde toplamaya da bileceği zaman hakkıyla kadirdir. Sizi çarpan her musibet, kendi ellerinizin, ihtiyarınızın işleyip kazandığı günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah birçoğunu da affeder de şibete uğratmaz. Siz... Yeryüzünde Allah'a aciz bırakabilecekler değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir haminiz, ne bir yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Eğer o dilerse rüzgârı durdurur da gemiler denizin sırtı üstünde akmayıp kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için tat ayetler vardır. Yahut Allah bu gemileri, binenlerin kazandıkları günahlar yüzünden fırtına ile batırıp helak eder. İçlerindekilerden birçoğunu da bağışlar, kurtarır. Taki, ayetlerimiz hakkında mücadele etmekte olanlar, kendileri için kaçıp kurtulacakları hiçbir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şey, dünya hayatının geçici birer faidesidir. Allah, indinde olan sevab ise daha hayırlı, daha süreklidir. Bu sevaplar iman edip de ancak Rablerine güvenip dayanmakta, büyük günahlardan ve fahiş kötülüklerden kaçınmakta, öfkelendikleri zaman bizzat kusurları örtmekte, bağışlamakta olanlara... Rablerinin tevhid ve ibadete ait davetine icabet edenlere, namazlarını dosdoğru kılanlara ki bunların işleri aralarında müşavere iledir, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah'a taat uğrunda harcamakta bulunanlara, kendilerine taallüp ve zulüm vaki olduğu zaman el birlik masluma yardım eyleyenlere, mahlustur. Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülük bir misillemedir. Fakat kim affeder, barışı sağlarsa mükafatı Allah'a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri asla sevmez. Kim kendisine yapılan zulmün ardından herhalde hakkını alırsa bunlar aleyhinde mesuliyete bir yol yoktur. O yol ancak insanlara zulüm etmekte, yeryüzünde haksız olarak tağallübe kalkmakta olanlara karşıdır. İşte bunlar yok mu? Bunların hakkı pek acıklı bir azaptır. Bununla beraber kim sabreder, suçları örter, bağışlarsa işte bu şüphesiz ve elbet azım olunacak umurdandır. Allah kimi şaşırtırsa Bundan sonra onun hiçbir hamisi yoktur. O zalimleri göreceksin ki onlar azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönmeye bir yol var mı diyeceklerdir. Onların ateşe arz olunurlarken zilletten boyunlarını büke büke göz ucuyla nasıl bakacaklarını göreceksin. İman etmiş olanlar şöyle demişlerdir diyeceklerdir. Gerçek kusurana düşenler. Kıyamet günü kendilerini de taraftarlarını da kusurana uğratanlardır. Gözünüzü açın ki zalimler muhakkak sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah. Kimi sapıklıkta bırakırsa ona hiçbir yol yoktur. Allah'tan reddine asla çare olmayacak bir gün gelmezden evvel Rabbinizin davetine icabet edin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer, sizin için ne de günahlarınızı inkara bir mecal yoktur. Eğer onlar imandan yine yüz çevirirlerse biz seni zaten onların üzerine bir bekçi göndermedik ya, sana ait olan vazife tebliğden başkası değildir. Hakikat, biz insana tarafımızdan bir nimet taktırdığımız vakit o bununla ferahlanır. Eh, onlara, kendi ellerinin öne sürdükleri ihtiyarlarıyla irtikap ettikleri şeyler günahlar yüzünden bir fenalık isabet ederse o zamanda insan cidden bir nankördür. Göklerin ve yerin Mülk ve tasarrufu Allah'ındır. Ne dilerse yaratır, o kimi dilerse ona kız evlatlar bağışlar. Kimi dilerse ona erkek evlatlar lütfeder. Yahut o çocukları erkekler dişiler olmak üzere çift verir. Kimi de dilerse onu kısır bırakır. Şüphesiz o aklıyla bilendir, her şeye kadirdir. Ya bir vahiy ile ya bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip de kendi izniyle dileyeceğini vahyetmesi olmadıkça Allah'ın hiçbir beşere kelam söylemesi vaki olmamıştır. Şüphesiz ki O çok yücedir, mutlak bir hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz sana da Habibim böylece emirimizden bir ruh vahyettik. Halbuki vahiden evvel kitap nedir, iman nedir sen bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet ederiz. Şüphesiz ki sen her halde doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun. Öyle doğru bir yol ki o göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi. Kendisinin olan Allah'ın yoludur. Gözünüzü açın, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır.